Sen nspuni n-aioc când sevii să-mă îșoară marjei n-să-nspuni hazırlayan ve sunanı bu anlar sevgili dostlar hepinize Merhabalar 94.9 Açık dosınız ve bugün epeydir e, uğramadığım kendi bölgeme dönüyorum e, birkaç haftadır e, sanıyorum iki, iki hafta önce e, iki CD iki serilik bir Ukrayna programı yaptık arkasından da e, Ege zebek müziğine konuk olduk İki tane birbirinden değerli konum vardı. Bugün ise Kosova'dayız. Kosova'nın yetiştirdiği belki en önemli şarkıcı, birinci sırada yer alan çok değerli bir isim. Kamili Vogel, yani Küçük Kamil diye adlandırılan, asıl adı Kamili Muhaciri olan, 1921'de doğup 93'te ölen çok değerli bir şarkıcı konuk ediyorum programıyla programda e, tabii ki sesiyle konuk ediyorum e, ve gel nikah yapalım gel evlenelim adlı bir e, şehir şarkısıyla başladık ki zaten Chamila Vogal'ın uzmanlık alanı şehir şarkılarıdır ve doğduğu Yakova şehrinin e, şehir şarkılarıdır e, dolayısıyla ağırlıklı olarak Kosova'nın Yakova bölgesinden şarkılar dinleyeceğiz bugün. Ve Kamili Vogel'ın o güzel sesini program boyunca paylaşacağız. Kamili deyip duruyorum. Neden hani Ç gibi duymayın bu ilginç bir ses. Ne Ç'dir ne K'dir. E, çünkü yazılış olarak da Kamili Q ile yazıyorlar. E, tam olarak seslendirebildiğimi düşünmüyorum o harfi. Kamili Vogel diye telaffuz etmek lazım. Ya da sonuçta bir Müslüman ismi olarak Kamil, Arapçadan gelen bir isim olarak Türkiye'de de bol bol kullanıyoruz. Ve hani Kamil desek de bir şey olmaz herhalde. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş biyografiye girmeye başlayalım. İki Kumrunun öttüğü yerde parçanın ismi. Bu meşhur bir şarkı ee, Yine Pek çok şarkıcı yorumlamış ama e, Kamil Uğurlunun sesinden dinliyoruz Seydi'nin en son parçası <Gülüyor> sesiyle Chamila Google'ın sesini dinletiyorum, yani yorumlarını dinletiyorum size bugün Tunalım beri yanında ee, Chamila Vogel 1921'de doğmuş Yakova şehrinde ve az önce de söylediğim gibi Arnavut halk müziğinin en önemli e, temsilcilerinden, özellikle Kosova Arnavutlarının şarkılarını yorumla, yorumlamasıyla öne çıkmış tanınmış bir e, müzisyen. E, yalnızca bir şarkıcı değil, araştırmacı, değerlemeci, e, öğretmen. E, özellikle kendi şehrinin şarkılarını e, yorumlamasıyla öne çıkmış. E, çocukluğunda iki şeyin altını çizmek lazım. Bir defa e, lakabı Küçük Kamil olmasına rağmen, yani Kamil Google olmasına rağmen e, uzun boylu bir adam. E, küçük Kamil denmesinin nedeni e, küçükken, Kendinden büyükler tarafından çok sevildiği için onun şarkıları ve sesi Çağırın şu küçük Kamil'i bir dinleyelim bakalım dedikleri için Adı artık Kamil Vogel küçük Kamil olarak kalmış Asıl adı az önce de söylediğim gibi Kamili Muhaciri Gençliğinde Tirana gittiğini anlıyoruz Çünkü Tiran şehrinde çok zengin bir tiran ahenkleri diye bilinen tiran makamları diye bilinen e, zengin bir şarkı geleneği var e, ve bu gelenekten çok etkilenmiş Camili Bogul ve kendi memleketine Yakovaya döndüğünde bu şarkıları e, kendi bölgesinin şarkılarını e, tirandan öğrendikleriyle birleştirip e, kendi e, tarzını ortaya çıkarmış. Kendi yorumunu ortaya çıkarmış. Ee, tabii Yakova bölgesi Kuzey Arnavutların e, coğrafyasına çok yakın olduğu için bu e, Kosova e, müziğinin genel yapısı bakımından zaten Kuzey Arnavutluk ve Kosova birbirine çok e, yakınlık gösteren bölgeler. E, Güney ile çok ciddi bir temel fark var. Onu hep Arnavut müziğiyle ilgili konuşurken düşünüyorum. E, Anlatıyorum sizlere. İşte e, Yakov şarkılarını yorumlamaya başlamış ve e, çok önemli bir arkadaşı var. Yanında sürekli e, birlikte dolaşmışlar. Ümer Rıza. E, Ümer Rıza ile birlikte Kosova'nın her bölgesindeki artık e, eski Yugoslavya'nın oluştuğunu e, görüyoruz. Tabii ki 1945'lerden sonra, 45 50lerden sonra. Kosova'nın her tarafında dolaşmışlar ve birçok kültür ve sanat derneğinin açılmasına öncülük etmişler. Dediğim gibi yalnızca bir şarkıcı değil. Halk kültürünün derlenip toparlanmasına, halk şarkılarının korunmasına çok önem veren bir şarkıcıydı. Tamili Vogel. Tabi buradan yola çıkarak pek çok ünlü şarkıcı ondan feyiz almış. Hem Kimi birlikte çalışmak, çalışmış Bazıları Yaptıkları albümlerde Onların yani Onun şarkılarını Onun bestelediği ya da derlediği Şarkıları seslendirmişler ve Albümlerde onun düzenlemeleri Yani bir düzenlemeci olarak da Karşımıza çıktığı için Onun düzenlemelerini Baz almışlar, kullanmışlar Birkaç tane Birlikte çalıştığı Sanatçıyı sayalım Tabi en başta sizlere yaklaşık 2-3 ay önce programını yapmıştım belki 4 ay Demir Krasniki adında önemli bir folklor araştırmacısı ve derlemecisi var onunla birlikte çalışmışlar bu halk müziği alanına çok doğrudan dahil olduğu için bunu özellikle söylüyorum onun dışında Tahir Drenica Mazlum Mezini ki önemli bir besteci ve şarkıcı Bayruşüt da İsmet Peya Peki, pek çok şarkısını Chamle Vogel'in pek çok şarkısını albümlerinde söyleyen bir şarkıcı eski şarkıcılardan Haşim Şala Necmiye Pagaruşa, ki benim gençliğimden beri çok severek dinlediğim opera kökenli ama kendine özgü bir yorumu olan önemli bir Arnavut şarkıcı Şakir Sirvaku, Sirvadiku e, ve yavaş yavaş çağdaş şarkıcılara geliyoruz Şukur Tefeiza ki ilk çalışmalarında muhtemelen çünkü 93'te öldüğüne göre Şükürte Feyza'da o zamanlar ilk albümlerini yapıyor olmalı arkasından Şükrü Tebehlüli ve Emzi Osmanlıği gibi çağdaş şarkıcılarda ondan feza almışlar yararlanmışlar aslında döneminde pek çok sınırlama birçok sorun yaşamış eski Yugoslavya'daki e, kültür-sanat politikası ya da etnik e, politikalarla ilgili zaman zaman sorunlar yaşamış. Ancak bunlara e, fazla yüz vermeden kendi işine bakmış. E, 363 tane şarkı derlemiş ve 88 tane şarkı e, bestelemiş. E, en az 60-70 60-70 civarında da parçayı doğrudan e, kendi sesiyle seslendirmiş. Diyelim ve burada bir ara verelim. E, dinleyeceğimiz parçanın ismi e, Sana Söylüyorum Al Çiçeğim Sana Söylüyorum Al Çiçeğim benim Kızıl Çiçeğim benim e, Bu parça Aslında birçok yorumcu tarafından Seslendirildiği e, Benim arşivimde mevcut e, Bu Türkiye'yi dinlediğimde iki komşu ilin Sinop ve Kastamonu'nun e, iki türküsünü anımsıyorum. Tabii ki bir takım farklar var ama yapı bakımından çok benzetiyorum. E, coğrafyamızda bu tip e, türkülerin göç hikayeleri oldukça yoğun doğrusu. E, neyin nereden geldiğini, kimin e, bu melodilere önce yaratıp nasıl taşındığını e, bilebilmek çok güç gerçekten. E, Sinop'tan Kaleden indim Bugün adında bir türkümüz var. Bir de Kastamonu'dan e, Kadife Yastık Yüzü adlı bir ZB'miz var. Bunların i̇kisi de ZB zaten. Ama tabi Arnavut şehir şarkılarında özellikle ritmik değişiklikler önemli. Onlarda da bu örnekleri göreceğiz. Araname birazcık daha hızlı çamlıyor. Solist başladığı zaman ritim düşüyor ve bizim bildiğimiz 9-4'lük ZB'ye yakın bir form ortaya çıkıyor. Şimdi dinliyoruz. ''Sana söylüyorum, al çiçeğim benim.'' İzlediğiniz Hemen düzelteyim parçamızın ismi sana söylüyorum alçı değildi bir e, hata yaptım bize güneş doğdu adlı parçaydı Türkçe'ye çevir, çevirirsek eğer bir aşk şarkısıydı e, o kadar bilgiyi vermişken e, doğru şarkıyı çalmayayım dedim e, nasılsa değiştirme telafi etme şansımız var. E, i̇şte şimdi çalacağım sana söylüyorum alçı şarkısını bu şarkı e, 12-8 8'lik ve 7.8'lik bölümlerden oluşuyor. 128 aslında bizim çok alışkın olmadığımız bir ritim. Ancak Kuzey Anamutluk'ta ve Kosova'da çok karşımıza çıkıyor. Aranameler, aranamen, araname 12.8'lik. Vokal bölümün, solistin girdiği bölümün ilk bölümü 7.8. Arkasından yine 12.8'e dönüyor. 12.8'de 7 artı 5 gibi gidiyor. Kendi iç Yapısını açıklamak gerekirse e, Tekrar Çamili Vurgun'u dinliyoruz Sana söylüyorum al çiçeğim. Evet 8'lik ve 7.8'lik ritimler arasında değişiklik gösteren bu e, parçayı dinledik. Chamili Vogel'ın harika sesinden sana söylüyorum al çiçeğim adını taşıyordu parçamız. Şimdi e, genel bir açıklama yapmak gerekirse aslında bunu hep e, tekrar ediyorum ama Kuzey Arnavutluk ve Kosova şehir şarkılarında özellikle Osmanlı etkisini çok net olarak görmek mümkün. E, bunlardan pek çok var ama şu dinleyeceğimiz örnek e, oldukça ilginç gibi geliyor bana. E, bizim türkülerden de pek çokunu andırıyor. Kendime ne yaptım diyeceksin. Yani herhalde bir pişmanlık e, ifadesi e, var bu parçada. E, bu şarkıyı biz de Balkan yolculuğu olarak repertuarımıza aldık. Sevdiğim bir e, eser ve az önce sözünü ettiğim birlikte çalıştığı birbirlerinden etkilendikleri değerli şarkıcı İsmet P. ya da bu şarkıyı yorumluyor. Ama biz yine tabii ki Küçük Kamil'den ya da asıl adıyla Çamili Muhaciri ya da M. Binden ismini de Çamili Vogel'dan dinliyoruz. <Gülüyor> Değerli dostlar, bugün Kosova'nın en büyük şarkıcılarından, en değerli halk müziği araştırmacılarından Çameli Vogel'ı dinletiyorum size. Ee, 2000'lerin başında yine e, Kosova radyosunda çalışan, Kosova'da önemli bir e, entelektüel yeri olan sanatçı, şarkıcı Şaban Baksih onun için Cammil bokul için bir dernek kurmuş Camil Bokul kültür ve sanat Derneği olarak kullan bu dernek ee, Öncelikle Camil Bokul şarkılarının derlenip toparlanması ve olduğu haliyle e, yayınlanması aynı zamanda da e, parçanın yeri parçaların bu şarkıların ki aslında e, 363 derleme 88'de besteden bahsediliyor e, bu şarkıların Yeni düzenlemelerinde de eski haline melodi ve söz bakımından sadık kalınmasına e, kalmasının e, denetlenmesi açısını e, nı amaçlayarak böyle bir denetim, böyle bir e, ne diyelim, e, Camile Vogel'ın yaptıklarına saygı babında e, bu müziğin bozulmaması için gayret gösteren bir dernek kurmuş. Şaban Baksi ve Yüzyıl. E, Yaptığı açıklamada e, önümüzdeki yıllarda artık o yıllar geldi mi geçti mi bilmiyorum çünkü e, kulağımıza gelmedi. Hani Camile Vogel'ın bütün e, yapıtlarının bir arada CD olarak da yayınlanması gibi bir amaçları var. Ama bu amaçlarını e, Kosova gibi bir yerde gerçekleştirmek kolay mı yapabildiler mi doğrusu bilemiyorum. Ve şimdi yine bir e, düğün şarkısı var Bir aşk şarkısı e, Mori Tomurcuk Dudaklım diye başlıyor Hadi benim tomurcuk dudaklım e, gel evlenelim bir araya gelelim Yani öyle hüzünlü bir e, teması yok sözlerin tümünü de ben e, inceledim Gayet e, sıcak bir e, evlenme düğün şarkısı uzunca bir parçaydı ama son derece e, renkli bir parçaydı. Hem <gülüyor> yavaş bölümleriyle, kendi içindeki ritmik değişiklikleriyle e, 9.8'den 7.8'e e, döndü. Sonra <gülüyor> aksiyon bir 9.8 ve normal bir 9.8'e e, bağladı. Dolayısıyla e, Yakova şehir şarkılarının, daha doğrusu Kuzey Arnavutluk'taki ve Kosova'daki şehir şarkılarının kendi içim, e, iç ritmik kalıplarının son derece zengin olduğunu yeniden Hatırlatmak gerekir. Şimdi e, 7-8'lik bir parçamız var. Yine Hicaz. Bu arada tabii makamlar da büyük, büyük ölçüde. Bizim tanıdığımız makamlar e, en yaygın olarak Rast, Hicaz, e, Kürdi e, ve Uşak makamlarına rastlıyoruz. Bazen batı sazlarıyla çalındığı zaman tabii o Uşak e, kendi e, ara sesini, koma sesini Kaybediyor e, ama e, özellikle eski çalgılarla e, köy müziğinde çiftelilerle çalınan müzikte uşak makamını tam olarak e, duymamız mümkün. E, mirasçısız kalmışım dinleyeceğimiz parçanın ismi. Ahşim paskimken, me un dağlar diş baş, den evdeki un kabar, bize düştü beş mi düştün kah kuytu röya imel buldum düştü Evet vakti zamanında bir 45'lik olarak kaydetmiş bu parçayı ee, miras kalmışım diye Türkçe'yi çevirebiliyormuşuz. E, kayıtlar birden düzeldi. E, sevgili Mert de buna değindi. Çünkü e, şu ana kadar kullandığım, bu son şarkı öncesine kadar kullandığım kayıtlar e, Kasova'da yayınlanmış bir albümden e, kullandığım kayıtlardı ve gerçekten kaliteleri oldukça kötüydü. Fakat bunu bizzat ben e, Longplay'den dijital ortama aktardım. Olabildiği kadar temiz bir e, kayıttı bu. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Camille Vogel'dan bülbül göklerde uçuyor. Haydi boş elde boy Evet ağırbaşlı Kosova şehir şarkılarının kralı en büyük şarkıcılarından Kamili Vogel'ı bugün anlattım sizlere. Ee, zaten ona Kosova Bülbülü ya da e, şarkıların babası gibi isimler de veriyorlarmış. Ee, İki Gözüm Aksın adında bir parçamız var şimdi. Herhalde e, bir sevgi yeminidir. Sevgi yemininin başlangıcı olmalı bu. <Gülüyor> su te mie je tu tu jam I am a child who is very young, I am Kosova'dan Yakova şehrinden Kamili Vogel'ın e, şarkılarını dinletiyorum size. Son bir iki küçük not. E, çoğunlukla Pristina'da yaşamış. Ve emekliliğine kadar da Rilindia gazetesinde çalışmış. E, dediğim gibi yalnızca bir şarkı değil. E, şarkıcı değil. E, Kültür sanat alanında önemli bir e, entelektüel ve e, anut. şarkıcı Kültürünün, Kosova Arnavut kültürünün korunmasına çok büyük hizmet denetmiş, değerli bir şarkıcıydı. Son şarkımızı dinletmeden önce hem biyografinin çevrilmesinde hem de şarkıların adlarının tercümesinde bana doğrudan yardımcı olan sevgili dostum Güner Eminoğlu'na buradan teşekkür ve sevgilerimi gönderiyorum. Son şarkımızın ismi Kamile Vogel'dan Mayıs Ne Güzelmiş. Büyük şarkıcı Çamil Vogel'ı saygıyla anıyoruz. Tuna'nın bir yerinde bugün Kosova'daydık ve Kosova'nın unutulmaz sesi Çamil Vogel'ın sesini paylaştım sizlere, sizlerle. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 212 343 4040 0212 212 343 4040 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün 15 dakika içinde ya da Facebook'lardan ya da Twitter'dan ya da sayfamdan her şekilde ulaşmanız mümkün. Ee, sorularınız ve düşünceleriniz için Önümüzdeki hafta Görüşmek üzere sevgiler saygılar Yeniden Güner Emineoğlu'na ve Mert'e Çok teşekkürler <Sessizlik> Sen samai şoğur marjein sen spui nai ko <gülüyor> hanın beryanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketancı. <gülüyor>